İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel Merhaba. Günaydın Meruçan. Günaydın. Günaydın Özdeş. Günaydın Feriha Herkese Merhabalar. Nedir durum ee, haftanın hafta? E, Allah karikatürlüğü? müthiş bir haftayı geride bıraktık değil mi? Yani bir yandan dünyada kadına yönelik şiddete karşı eylemler, işte Amerika Birleşik Devletleri'nde şükran günü, Kanada'da da tabii. E, ardından Karacuma. E, nedense bizim buralar epey uğramadı bu Karacuma. Fakat e, ironik bir şekilde aynı gün biz de e, Osman Kavala'nın ikinci duruşmasını e, yaşadık. Şahit hazırsanız, e, oturuyorsanız Açık Gazete'nin belki de en fazla ciddi alınan fakat en gayrı ciddi karikatür programını başlatalım. Tamam. <gülüyor> Şimdi Kemal Gökhan Gürses, e, Karga Kafası adlı e, adın verdiği Instagram sayfasında paylaştığı bir karikatüründe e, duruşmayı kurguladı. Havalan'ın duruşmasını. Kurguladı diyorum zira... E, Bildiğiniz gibi bugün itibariyle yanılmıyorsam 1490, tam 1490 gündür tutuklu bulunan Kaval'a duruşmaya katılmamış. Şimdi Tek bir şeyle de katılmadı yani. Evet. Ben sanki 1500'ü bulduk diye biliyorum ama bir iş kontrol edeceğim. Belki yanlış hesap yapmış olabilirim. Yani 1490 diye. 10 gün sonra 1500 olur özdeş. Yani evet, arada dokunmazsa evet, evet. tabii. Şimdi karikatüre bakalım isterseniz. Ee, karikatürde duruşmanın e, görüldüğü mahkeme e, salonunu, e, ma mahkeme salonunda olduğumuzu varsayıyoruz Öyle. Ee, Osman Kavala yargıç heyetinin karşısında dimdik bir pozisyonda dimdik ayakta duruyor. Arka daha böyle silik bir şekilde avukatlar, biraz daha silik de olsa bazı izleyiciler falan görmekteyiz, seçmekteyiz. Yargıçların ve savcının bulunduğu o e, ana kürsünün arkasında da hakimiyet, önünde ise e, adalet e, sözcükleri e, var, onlar okunuyor. Önde de zabıt tutmakta olan e, mahkeme katibi, katibesini görüyoruz. Onun hemen yanı başında da Kemal Gökhan'ın e, o karikatürlerinin alameti farikası olan e, Kara Karga var, e, imza yerine attı. Ve fakat e, kurgu bu ya. E, salonda bulunan herkes işte karga, e, yargıç, savcı, avukatlar hatta bizzat e, Osman Kavala'nın kendisi bile herkes yukarıdan gelen kaynaametçül bir sese doğru e, biraz da üzgün bir ifadeyle bakıyor. E, normalde karikatürlerde gaipten böyle yukarılardan gelen sesler e, yaratana yani tarihi simgelerde simgeler Burada böyle mi acaba? Ben bu sesin söylediği, telaffuz ettiği dört sözcüğü okuyayım. Kararı artık siz verin. Sanığın tutukluluk halinin devamına. Eko vermedin. Devamına. Na, na, na, na. <gülüyor> Göklerden gelen bir karar vardır deniyordu ya. <gülüyor> evet. İşte böyle buyuruyor gayipten gelen ses. Ee, bu arada Instagram sayfama yazan bir dinleyicimiz peşinen itirazda bulundu. Siz de de da e, yukarıya sesin geldiği yere baktığını zannediyorsunuz ama onun duruşu böyle dik diyor aslında. O da enteresan diyorum tabii. Evet. Şimdi dilerseniz bu duruşmanın bir gün öncesine yani dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de kadına yönelik şiddetle mücadele gününe gidelim. çeşitli eylemler düzenlendi, bizde de düzenlendi. Ben bu bağlamda bir başka sanatçıyı anmak istiyorum. Adı Şamsiya Hasani. Hatırlayacaksınız. Bir Afgan kadın grafite sanatçısı, duvar sanatçısı. Kendisi üniversitede öğretim görevlisiydi ve Taliban geldiğinde son anda kaçmayı, Hollanda'ya sığınmayı başarmıştı. Biz işlerinden bir iki tanesini bu programda anlatmıştık zamanında. Genellikle kendisini çiziyor, gözleri kapalı olarak. Çoğu da profilden ve çizimlerine ülkesini temsil eden bazı duygusal e, simgeler ekliyor. Yani kırık bir müzik aleti, bir org bir ut, e, dilek tutmayı simgeleyen o hindi bağ çiçeği e, o karabisaksının içinde. E, son olarak geçen hafta yeni bir e, çizimini paylaştı Şamsiye Hassani. E, bu çizimde de pek çoğunda olduğu gibi e, kendisini yine profilden görüyoruz. Kafasında kırmızı türbanı var. Yine gözlerini yummuş. O da başını dimdik yukarı doğru kaldırmış. Böyle sanki derin derin nefes alıyor. Ee, sırtına da e, bir çanta gibi beyaz bir uçurtma asmış. Aslında uçurtma da önemli bir simge oldu e, Afgan halkı için. E, uçurtma Avcısı Ramanı ve filmi e, dünya çapında e, biliyorsunuz tanınmıştı bu Afgan asıldı yazar Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Halit Hüseyin'i Afgan kadınlarının son 20 yılda elde ettikleri tüm kazanımların bir anda havaya uçtuğunu söylemişti Şamsiye Hassani de sırtına astığı beyaz uçurtmanın uzun ipini göğüsüne yani yüreğinin üzerine dolamış bir düğüm haline getirmiş yani böyle tamamen dolanmış işte ip ne demek istemiş Şamsi'ye aslında bence bu çizim yeterince duygularını anlatıyor ama yine de çizimin altına iki satır eklemeden duramamış okumak istiyorum şöyle evet, diyor son birkaç yılda her umutlu olduğumda bize ve ülkemize daha kötü şeyler oldu umudum yok artık umudum olmaması hayal kırıklığına uğramamdan daha iyidir Umut olmaması, hayal kırıklığına uğramaktan uğram uğramaktan daha iyi. Evet, böyle e, hazin üzünlü bir e, çizim Şamsiyan'ın ki onu da kadına yönelik şiddetle mücadele günü vesilesiyle almak istedim bir şekilde. Evet, e, bir yandan e, dünyanın çeşitli ülkelerinde bu eylemler yapılırken Amerikalılar da aynı gün. E, Tesadüf eseri. Amerikalılar ve Kanadalılar tabii, Şükran Günü'nü kutluyorlardı. Bu Şükran Günü, e, dinledim, siz de dile getirdiniz e, bolca. İlk İngiliz koloniciler, yani Pilgrimlerin 17. yüzyılda... Ancılar. Evet. evet e, Kızılderililerle, Kızıl e, Kızılderilileri ortak düzenledikleri ve birlikte... Amerikan yerlileri. Hoşlanmıyorlar evet. Kızılderili gelmesinden pek. Pardon, özür diliyorum o zaman kendilerinden. Eee ama hani işte paylaşıp yedikleri bir hasat şöleniydi ee, bu ve aynı şekilde de e, günümüzde bu Amerikan yerlileri yerlisi unsurlarından biraz ayrışarak biraz değil tamamen galiba ayrışarak yalnız aile ve tanrıya adanan bir e, hal aldı. Böyle olunca da aynı Şükran günü Amerikan yerlileri arasında bir yaz günü olarak kutlanmaya başlamış. Bu tezat konusunda hem dünya basınında fakat daha çok da Amerikan basınında çeşitli karikatürler yer aldı, bu yılda yer aldı. Fakat ben biraz geriye gitmek istiyorum. The New Yorker dergisinin bundan tam 17 yıl önce yani 2004 yılında e, kapağında yer alan e, yer almışlar da o zaman yani e, çok anlamlandıramadım fakat e, çok güzel bir karikatürünü anlatmak istiyorum. E, bu karikatür e, çok da ünlü bir sanatçıya e, Robert Cramp, e, R nokta Cramp diye atıyor imzasını hep. E, bir underground sanatçısı olarak tanınıyor kendisi. E, ona ait e, çizgi romanlara e, çokça çizgi romana underground çizgi romana zamanında imza atmıştı. Şimdi tabi underground hologrand oldu yani. E, üstüne çıktı internet sayesinde ama e, Robert Crump 78 yaşında aynı zamanda iyi bir caz ve blues müzisyeni kendisi. Banjo, gitar, mandolin gibi e, çalgılar e, çalıyor. Onun yanı sıra işte e, R. and his Cheap Sweet Serenaders ile birlikte böyle retro blues şarkıları falan söylüyor. Neyse 17 yıl önceki kapağa e, dönecek olursak çok kapsamlı ve anlamda bir karikatür e, yer almış e, The New Yorker'ın kapağında. E, karikatürde böyle yüksek binaların gökderenden arasında çok yoğun ve kalabalık bir cadde görüyoruz. Hemen her milletten ve yaştan insanlar acele adımlarla sağa sola doğru yürüyorlar. Bir tanesi birisi kolunu kaldırmış sanırım taksi falan çağırıyor. E, tipik bir gündelik New York manzarası hatta diyebiliriz buna. İşte bütün bu yoğun kalabalığın tam ortasında o taksi çağıran adamın önünde ufak tefek bir yerli Amerikalı var boynuna astığı büyükçe bir reklam tabelasını önünden geç, hızla geçip giden kalabalığa göstermeye çalışıyor. Daha doğrusu kendi lokantasının reklamına, reklamını yapmaya çalışıyor herhalde. Resmi biraz büyütünce tabelada yazılanları da okuyabiliyoruz. Country Kitchen yazıyor ve altında da adres yani country'i memleket mi deriz, köy mutfağı mı diye çevirebiliriz herhalde değil mi? Ee, Zengici'de bir menü yer alıyor altında. Hatta çok küçük olduğundan artık hepsini okuyamıyorum. Sadece roasted turkey yani e, kızarmış hindi değil mi? Kızarmış hindi yazısını okuyabiliyorum. E, fakat bu menüde çok sayıda da nicet mevcut. Fiyat da okunuyor. 29 dolar. Yani 2004 yılında 1 dolar bizde herhalde yaklaşık 1,5 lira falandı. E, dolayısıyla 45 liraya mı gelecek bahşişle birlikte Hadi. Değil, 50 liraya gelecek. Hiç fena değil. Fakat karikatür orada bitmiyor. E, bu büyük kapak karikatürün hemen solunda yukarıdan aşağıya doğru bir de sütun iniyor. Yani bir marj çizgisi gibi. İşte o marj çizgisinin içinde e, çeşitli insan yüzleri yer almış. Ben 8 e, surat sayabiliyorum. Eee hepsi de yine o 1600'lü yıllardan gelme. Pilgrimler, avcılar dediğiniz gibi ve Wampanak e, yerlileri bunlar e, yüz ifadelerini baktığınızda pilgrimler biraz daha endişeli sanki e, yerlilerin bakışlarında ise bir özgüven ifadesi var. Nedense öyle çizmiş e, Kram, sanki o toprakların asıl sahipleri Ama... kendileriymiş gibi. <gülüyor> evet, yorum sizin. Evet. <gülüyor> ee, çok güzel bir karikatür aslında bu. Evet. Şimdi <gülüyor> oradan ben e, İngiltere'ye gidelim. Daha doğrusu Manş Denizi'ne gidelim diyorum. E, kabul ederseniz. Fransa ile İngiltere'nin arası bir süredir hatta oldum olası diyeceğim limonidir ee, ve bu durum e, Brexit ile birlikte artık iyiceğine e, göze batmaya başladı. Daha belirgin oldu. Ee, önce Fransızlar Fransa'da ikamet eden İngiliz vatandaşlarının oturma izlerini, izlerini uzatmak istemediler. Ee, çok yakından biliyorum bir dostumun e, başına geldi. Ee, pek çok İngiliz vatandaşı Fransa'yı son aylarda terk etmek zorunda kaldı. E, ardından iki ülke arasında bir balıkçı krizi patlak verdi. Çok enteresan. İngilizler kendi karasularında Fransız balıkçıların avlanmalarını falan yasakladı. Fransızlar da bir İngiliz balıkçı teknesini e, yakalayıp tutukladılar. Bize yabancı gelmiyor bu işler değil mi pek? E, son olarak da geçen hafta nihayet Fransa'nın e, Marş Denizi kıyısındaki Kale kenti açıklarında e, bir botun batmasıyla maalesef 20 göçmen Yaşamını yitirdi ve bu olay Fransa ile İngiltere arasında yaşanan krizi de iyicene tırmandırdı. Şimdi şöyle bir parantez açmak istiyorum. Siyasi basın karikatürcüsünün en zor işi savaş ve kriz durumlarında tarafsız karikatür çizebilmek. Yani karşı tarafı desteklemesi kesinlikle kabul edilemez. Hatta tarafsız kalması bile zordur. Her an böyle daha hain damgasıyla yaftalarla durumunda kalır, kalabilir. Yani fiili bir savaş durumunda savaşa karşı karikatür çizmek dahi neredeyse imkansızdır. Yani çok zordur. Çizilse bile yayınlanacak mecra bulunamaz ve maalesef böyle durumlarda siyasi karikatürci belki de mesleğini sürdürebilmek uğruna darapsız kalmaz. Şimdi bakın iki örnek anlatmak istiyorum, iki karikatürle. Hafta içinde biri İngiltere'de, diğeri Fransa basınında yer alan iki karikatür bunlar. Sadece seçtiğim iki örnek fakat sayıları çok fazlaydı geçen hafta. ilk İngiltere'den The Times gazetesinin karikatürcüsü Peter Brooks imzalı. Karikatürün başlığı horoz dövüşü. Fakat baş roldeki horozlara bakacak olursak, Fransa'yı simgeleyen ve başı Macron olan, e, yüzü falan tamamen Macron, horoz e, çok daha yırtıcı ve gaddar. E, hemen fark ediyoruz bunu. Kırmızı, beyaz ve mavi renklere sahip olmalı bu horoz diye tahmin ediyorum. Umarım öyledir. E, bu hırçın horoz pençelerini de rakibinin gövdesine geçirmiş. Yani bu dövüşü kazandı kazanacak gibi. Unutmayalım bunu bir İngiliz karikatürist çiziyor. Ee, ve bu Macron e, kafalı hırçın horozun e, rakibi de horoz değil, oldukça tuhaf bir kuş. Yani onun kafası hariç bütün gövdesi aslında Twitter'ın simgesi olan e, mavi sil silüet, kuş silüeti. E, arkasında da e, minik bir e, Birleşik Krallık bayrağı dalgalanıyor zaten. Ee, öte yandan kafasında sarıdan böyle turuncuya çalan bir e, kuş yuvasını andıran e, peruka gibi bir şey var. Yani tıpkı Boris Johnson'ın saçları gibi e, bu İngiliz kuşu maalesef iyice hırpalanmış e, ve e, rakibine de anlayabilmesi için olacak herhalde. Fransızca sesleniyor İngiliz karikatüründe. Don't move break diyor. Yani bana bir break ver. <gülüyor> Dediğim gibi bu İngiliz karikatüründe e, çirkin, agresif saldırgan taraf Fransa, mağdur olan İngiliz tarafı tabii ki. E, karikatürde Johnson'un Macron'a e, bu tarafa geçen göçmenlerinizi geri alın talebini içeren mektubu Twitter e, hesabından da yayınlanmasına e, bir gönderme yapılmış oluyor bu şekliyle. Şimdi Fransız örneğine gelince çok hızlıca ona bakalım. E, bu kez agresif olan e, Johnson. Yani İngiliz tarafı. Reji Hector e, çizmiş bu karikatürü. E, bir Fransız gazetesinde yayınlandı. E, bu karikatürde Opinion International adlı evet, bir Fransız e, gazetesinde yayınlandı. E, bu karikatürde Johnson adanın ucuna gelmiş. Bir elinde böyle ağzına kadar doldurduğu e, plastik bir torba var. Neyle doldurmuş? E, balıklarla. <gülüyor> Ve onu e, karşıdaki e, yakadaki Fransızları gösterirken ayağıyla da böyle bir futbol topunu şutlar gibi gariban bir göçmeni Fransa'ya doğru şutluyor. Bu eylemi yaparken de Fransızlara şöyle sesleniyor. E, biz balığımızı tutarız, siz de göçmenlerinizi tutun. Okey mi? Evet. <gülüyor> Bu da Fransız bakışı işte. E, e, i̇ki tarafın karşılıklı karikatürleri, karikatür savaşı diyeceğim. E, bu beyanda sürüyor. E, ve klasik yüz yıl savaşı e, yani İngiltere, Fransa arası klasik yüz yıl savaşı e, bu şekilde sürüyor. Fakat öte yandan e, bugünün ana konumuz, ana konusu e, sağlık dünyası da Covid-19 ile bana hiç bitmeyecekmiş gibi e, görünen bir amansız savaşı da e, sürdürmeye devam ediyor. E, Nedense halklar artık bu konuyu iyice kanıksadılar mı? Yoksa bu pandemi durumundan bıkıldı mı bilmiyorum ama insanlar e, bana öyle geliyor herhalde. Pek e, orada olmuyorlar sanki. E, Avusturyalı karikatürcü Marian Kemenski'nin karikatürü de biraz bunu e, anlatıyor, bunu ifade ediyor. E, bu karikatürde de kalabalık bir meydan e, görüyoruz yine. Ve bu meydanda gezinen çok sayıda insan var. Sağa sola doğru gidiyorlar falan bazıları duruyor. Bu insanların hepsi maskeli. Fakat maskelerini ağızlarını ya da burunlarını örtecek şekilde takacaklarını nedense gözlerinin üstüne takmışlar. Şöyle ki önlerinde dikili duran çok sayıdaki uyarı levhalarını da göremiyorlar. Telefonlarına bakıp mesajı görebilen var. Çünkü bakıyor yani mesajı e, telefonuna bakıyor bir tanesi. Yine gözlerinde maske var. Fakat e, lefke, lefaları hiç görmüyorlar ya da demek ki görmek istemiyorlar. Bence bu karikatürde verilmek istenen mesaj bu. Peki ne var uyarı lefalarında? E, siyah bir korona simgesi. Her zamanki gibi e, bir siluet Ve altında da dikkat, dikkat o mikron yazısı. Omikron yani. mikron, evet, yazıyor. Yani yine Yunan alfabesindeki o harfi o mikron, aynı zamanda B nokta 1.1 529 e, virüsü. E, Can Baytak'ın karikatüründe ise e, bu kez İstanbul Havalimanı'nın yurt dışından gelen e, Yolcular bölümünü görüyoruz. Her zamanki gibi böyle ülkemize gelen yabancı yolcuları bilirsiniz. Refakatçiler, rehberler, yakınları falan, yakınları vermeyeceğim, rehberler karşılar ve gelinin ismini de ellerindeki kağıtlara, plaketlere falan yazarlar. Yabancılar da çıktıkça, birer birer dışarı çıktıkça bu plaketlerde yazan isimleri okuyarak kendilerini bekleyenleri kavuşurlar şimdi kimlerin beklediğini okuyalım dışarıda bekleyen kalabalığın içinde Mr. And Mrs Smith, klasik. Mr. Abu Osabe, Mr. Takabi, Mrs. Anne Mary, Mr. Jones ve bir de bir de B.1.1.529. <gülüyor> Hoppada diyeceksiniz. Evet. <gülüyor> Omikron yazmamış ama yazmamış. Erken bir dönemde herhalde yapmış. Belki de belki belki de kod adını yazmayı tercih etmiş, Bilemiyorum. Evet, yani aslında mistrenmisis o mikron diyebilirdi, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Uzun bir kendi ve söneninliğe göre diğerlerine öncekilere göre çok daha tehlikeli ve çabuk bulaşan bir tür Mısır Omikron. Can Baytak da açıklamış zaten yukarıda. Güney Afrika'da yüksek miktarda mutasyona uğramış koronavirüs B.1.1.529 varyantı tespit edildi diye. Bu Avrupa'da ilk tespit edilen ve Güney Afrika'da ortaya çıkan Omikron varyantının Mısır'dan Türkiye'ye aktarmalı olarak Belçika'ya dönen bir kadında görüldüğü açıklanmış. Bunun üstüne de bu haber üzerine de mağdolmuş mağribi gibi atıldılar. Yabancı baslar hemen Türkiye'den geliyor falan diye. Ama rahat olun endişelenmenize hiç mal yok. Maskelerinizi de gözlerinize takın. Zira e, gerek IONTEK gerekse AstraZeneca araştırmalarını yöneten bir takım bilim insanları koronavirüsün mutasyona uğramış yeni varyantı Omicron'a karşı da çok hızlı bir şekilde yeni bir aşı geliştireceklerini söylediler. Beyan ettiler. Rahatladınız mı? Çok rahatladık. <gülüyor> i̇şte peki, tam bu noktada e, Fransa'nın yine tanınmış karikatürcülerinden e, de ilginç bir şekilde küçük bir NA na diye ve adına da bir ünlem işareti koyuyor. n demek istiyor herhalde. Ee, öyle imza alıyor. <gülüyor> Kimli hakkında çok fazla bir fikrim yok. Fakat onun karikatürüne çok hızlıca bakmak istiyorum Süresi el verdiğince. Ee, Karikatürün adı Covid. Beşinci dalga üçüncü doz. Bu omikrondan daha önce çizmişti bunu onu belirteyim. Evet. Ee, bu karikatürde ünlü Japon ressamı Kanagawa'nın yine o çok ünlü dalgasını görüyoruz. <gülüyor> Şu farkla ki Kanagawa'nın resminde bu büyük dalga deniz suyundan meydana geliyor biliyorsunuz. Deniz dalgası zaten. Ma'nın karikatüründe ise üzerinde dolar simgesi olan yüzlerce para destesinden oluşmuş. Bu davga, dev dalganın önünde ise ağzında puro, ellerinde de ağzı dalgaya doğru açık oldukça büyük bir çuvalla bekleyen mutlu mu mutlu bir adam var. Ee, aslında bu paralar, bu desteler adamın ilk rey olmayacak. Arkada ağzlarına kadar doldurmuş olduğu tıkabasa iki çuval daha görüyoruz. Ee, o kadar dolular ki çuvarların ağzından dışarıya doğru taşıyor desteler. Ee, Karikatürcü Na bir de küçük ayrıntı eklemiş bu karikatüre. Çuvalların üzerinde bir marka yer alıyor. Reklama girer mi girmez mi bilmiyorum yani. O kısak mı? Aslında haksızlık da etmiş oluruz çünkü çok... E, ...marka olabilir değil mi? Evet. evet. Bütün aşılar geçer. Aşılar geçer evet. Geçer geçer. Bütün aşı markaları... E, ...orada yer alıyor diyebiliriz. Tanınmış e, marka. Evet. Tanınmış marka. Yine de ceza makbuzunu... ...Naha'ya göndeririz. Ceza gelir. Yok peki okumayalım. <gülüyor> <gülüyor> e, peki o zaman... ...benden bu haftalık bu kadar ya. Başka sözüm yok. E, e, evet. Söz sizde. Teşekkürler. Vallahi... Ben sonuncuyu seçtim. Evet ben, ee, benim için de öyle. Nah. <gülüyor> no. Nah. Nah. Evet. Peki benim tercihim e, New Yorker'dan yanaydı. Kramptan yanaydı. Ama ikiye bir yine kaybetmiş bulunuyorum her zamanki gibi. Kaybetmeye mahkum <gülüyor> bir durumdasın. Ama rahatlatıcı bir şey var. Almanya'daki vatandaşlarımıza da yardım edecekmiş Sağlık Bakanı. Ha. E, güzel Almanya'ya gidelim. Yani bütün insanlık görevi diyor ama özellikle de Almanya'da hastalanan vatandaşlara yardım edecekmiş. Anladım. Bir de şimdi Anladım. Dünya Ticaret Örgütü toplantısı olacak bu hafta. Orada da eğer aşı patentleri kaldırılmazsa bu karikatür herhalde tamamen gerçek olacak. Evet bir daha. E o, onu büyütüp asarız artık bir Büyütüp asarız evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ettim. İyi haftalar diliyorum görüşmek güzel yayınlar hoşça kalın rozanttil ile haftanın karikatürleri